İdram misleyn tanımı aynı harfin iki defa arka arkaya gelerek birincisinin sakin, ikincisinin harekeli olarak gelmesi durumunda birinci harf ikincisine katılarak okunur. İşte biz buna idram Misleyin diyoruz. Burada bir noktayı önemli belirtelim ki. Eğer mim ve nun harfleri, parantezinde görüyorsunuz, birbirleri arkasından gelirse, o zaman idgamı misliğin ma'al olur. Yani gunneli idgam olmuş olur. Örneklere geçmeden önce, tanıma bir kez daha dönelim. Demek ki bir tecbitin idgamı mislin olabilmesi için, aynı harften iki defa arka arkaya gelmiş olması gerekir arka arkaya gelen bu iki harften birincisi sakin yani cezzimli ikincisi ise harekeli olacak. Bu takdirde birinci olan sakin harfin ikinci harfe katılarak okunmasına idram misliğin diyoruz. Ancak nun, nun'un arkasından gelirse mim mim'in arkasından gelirse o zaman da idram misliin, ma'lgun ne olur? Yani gunneli idgam olmuş olur. Şimdi örneklere geçelim. İlk örneğimiz sema rabihat Burada kırmızı renkte yazmış olduğumuz arka arkaya gelen iki t harfini görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de yazılmış olan şekli bu. Zaten daha önceki bilgilerinizden de hatırlayın. Ok işaretinin sağındaki bölümler daima Kur'an-ı Kerim'de yazılmış olan bölümler. Şimdi burada arka arkaya iki tane T harfi gelmiş. Birincisi sakin yani cezimli ikincisi ise harekeli olarak gelmiş. İşte biz burayı okurken iki T'yi birbirine katarak şeddeliymiş gibi okuruz. Nitekim ok işaretinin solundaki bölüme bakarsanız burada T harfinin şeddeli olarak yazıldığını görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yazıldığı yok. Ancak okurken nasıl okunduğunu görmeniz açısından biz bunu buraya yazıyoruz. O halde burayı okurken şöyle okuyoruz. Femâ rabi had Tekrar edeyim. Femâ rabi had Burayı şöyle okumuyoruz. Femâ rabi had Hayır. Birinci T harfini ikincisine katarak okuyoruz. Femâ rabî hadt-i câratühüm. İkinci örneğe geçelim. Âvev ve nesarûn. Burada da arka arkaya iki tane vav harfi gelmiş. Birincisi sakin yani cezzinli. ikincisi ise harekeli. Bu şu demektir. Bu iki vav birleştirilerek okunacak. Nitekim ok işaretinin sonunda vavın üzerinde şeddiyi görüyorsunuz. Biz bu iki vavı okurken sanki başında şedde varmış gibi okuruz. Okuyalım. E ve ve nesaru E ve ve nesaru Ama biz burayı şöyle okumuyoruz tabii ki. E ve ve nesaru. Hayır. Birincisini ikincisini katarak okuyoruz. Okuyalım ve menesaru üçüncü örneğimize geçelim burada da arka arkaya gelen iki B harfini görüyorsunuz yine B harflerinden ilki sakin cezimli gelmiş ikincisi ise harekeli olarak bu takdirde biz iki B'yi birleştirerek okuyacağız her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de böyle yazılmasa da biz okurken bu 2B şeddeliymiş gibi okuruz. Nitekim oku işaretinin sonundaki bölüme bakın. Okuyalım. En yev garib bi ansake. En yev garib bi Burayı şöyle okumuyoruz bakın. En yev garib bi ansake. Evet. Demek ki doğru okuş. En yev garib bi ansake. Şimdi yukarıda uygulaman olarak göstermiş olduğumuz tecvikleri bir kez daha ifade edecek olursak şunu diyebiliriz artık sizde ok işaretinin sağındaki bölümün Kur'an-ı Kerim'deki orijinal bölüm olduğunu solundaki bölüm ise sağdaki kısmın tecvikli okunuşu olduğunu biliyorsunuz evet burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar Şayet nun nun harfinin arkasından gelirse, ki aşağıdaki örneğe bakınız, minnarin derken, burada sakin nundan sonra, yani cezimli nundan sonra hemen arkasından harekeli bir başka nun gelmiş. Daha önce görmüş olduğumuz idramı malgunneyi hatırlayın. Teminleyen nunu sakinden sonra yem nun harflerinden biri gelirse, Burada nunu sakin gelmiş, yemlü harflerinden de nun gelmiş. Dolayısıyla burada idgam-ı maal hunne var. Ancak sadece idgam-ı maal hunne değil. Hem idgam-ı maal hunne var burada, hem de idgam-ı var. Biz bu ikisine idgam-ı misleğin maal hunne var diyoruz. Yani hunneli olarak okunacak. Okuyalım minnerin görüyorsunuz ok işaretinin sonunda iki nu'nu tek nu'na çevirerek başına şedde koymuşuz bu şu demek okunurken biz burayı böyle okuyacağız bir kez daha okuyalım minnerin bir buçuk miktarı tutarak okuduğumuz zannediyorum dikkatinizden kaçmadı ikinci örneğimiz İdgam malgunede görmüş olduğumuz bir başka örnek bu da. Yine sakin nun'dan sonra harekeli bir nun gelmiş. Dolayısıyla sakin olan nun harekeli olan nun'a katılarak okunacak. Okuyalım. Ekranın e, ok işaretinin sonundaki bölüme bakıyorsunuz. Ve men nu'am mirhu Bu iki örneği de bitirdikten sonra örneklerimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men nu'mir hunun kis rufi'l halqi İkinci örneğimiz üçüncü örneğimiz. فَمَا رَبِحَتْ جَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُتَدِينِ. dördüncü örneğimiz. burada da sadece idrâm misliğin olmamış. Hatırlayacaksınız, mim mime, nun nun'a uğrarsa idram misliğin maal oluyordu, yani gunneli idram oluyordu. Bir sonraki örneğimize geçelim. Inhe diğer örneğimiz. Amman hada, Ledi yerzukum, inemseker ızqa, inemseker ızqa, hu belletju fi Son minnar minnar okumuş olduğumuz bu örneklerin ayrıntısına geçelim. İlk ayetimizdeki örneğe bakalım. Yine yeşil renkte yazmış olduğumuz bölümler tecvidinizle alakalı olan bölümler. İlk örneğimiz ve ammirhu Burada sakin nun gelmiş sakin nun'dan sonra bir başka nun gelmiş. Yani arka arkaya iki nun harfi gelmiş. Birincisi sakin ikincisi harekeli. Bu ne demekti? Birinci olan yani sakin olan nun harfini ikincisine katarak okuyacaktık. Okuyalım. Ve men nuammirhu Burada ve men nuammirhu okunmaz. İkinci örneğimizde men neşa'u derken yine sakin bir nun kendisinden sonra harekeli bir nun gelmiş bu demektir ki sakin olan bunun harekeli olana katılarak okunacak okuyalım men neşe burası men neşe diye okunmaz üçüncü örneğimize geçelim rabi had arka arkaya iki tane t harfi gelmiş birincisi sakin ikincisi harekeli olduğu için sakin olanı harekeliye katarak okuyacağız. Okuyalım. Rabbihat ti jaratuhum, Rabbihat Hatırlayacaksınız burayı şöyle okumuyoruz. Rabbihat ti jaratuhum. Doğrusu. Rabbihat ti Görüyorsunuz ilk t kayboluyor aradan. Yeni örneğimiz arka arkaya iki min gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Okuyalım. Ve hümmin Ve Diğer örneğimiz aleyhim <gülüyor> mu'sadeh. Orada da sakin minden sonra harekeli bir min gelmiş. İdgham edilerek okunacak. Okuyalım. Aleyhim <gülüyor> mu'sadeh. <gülüyor> aleyhim mü'sadeh. Bir diğer örneğimiz belleccu. Burada da iki tane lam arka arkaya gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Sakin olan lam harekeli olanına katılarak okunacak. Okuyalım. Belleccu Belleccu Burası şöyle okunmaz. Belleccu Hayır doğrusu idgâm edilerek. Velleg son örneğimiz minnârin. Burada da yine sakin nundan sonra harekeli bir nun gelmiş. Birbirine idgâm edilerek okunur. Okuyalım. Minnârin Minnârin Özetleyecek olursak efendim aynı harften iki defa arka arkaya gelirse bu iki harften ilk harf olan sakin olanı ikincisi olan harekeliye katılarak okunur. Buna idram misleyn diyoruz. Ancak mim-mime nun-nuna uğrarsa yani nun'dan sonra nun, mim'den sonra mim gelerek idram yapılırsa bu takdirde idgam misleyn mal gunne olmuş olur.